Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bir şüpheye cevap. Kafir taifenin Müslümanlardan ayrılmış ve ayırt edilebilir halde olması gerektiğini iddia edenler, ortaya attıkları bu şüphelerini eğer Mekke'de kendilerini henüz tanımadığınız, mümin erkekler ile mümin kadınları bilmeyerek çiğnemeli sebebiyle üzüntüye kapılmanız ihtimali olmasaydı Allah savaşı önlemezdi. Dilediklerine rahmet etmek için Allah böyle yapmıştır. Eğer onlar birbirinden ayrılmış olsalardı elbette onlardan inkar edenleri elemli bir azaba çarptırırdık. Ayetiyle delillendirirler. Ayetin manası şudur. Mekke'de mustazaf konumunda olan ve sizin bilemediğiniz mümin erkekler ve kadınlar vardır. Eğer ki Hudeybiye günü, mustazaf konumunda olan bu müminleri bilmeden müşriklerle savaşacak olsaydınız, o müminlerden bazılarını öldürebilirdiniz ve bu sebepten dolayı da bir suçlamaya maruz kalırdınız. Müminler, kafirlerden tamamen ayrılmış vaziyette olsalardı, allah Teala kafirleri öldürerek <gülüyor> ve başka yollarla cezalandırırdı. Bazıları bu ayet delil göstererek, müminlerle kafirlerin birbirleriyle karışmış halde olmalarının, müminlerin kafirler ile savaşmasına engel olduğunu Böyle bir durumda karışık halde bulunan Müslümanların da öldürülmeleri tehlikesinin kâfirler ile savaşmamaya bir mazeret olduğunu öne sürerler. Bu zikredilen şüphe mahiyeti net bir şekilde anlaşıldı değil mi? Geçen dersimizde de söylemiştik. Demiştik ki Hudeybiye gününde Allah Azze ve Celle Müslümanların savaşmasını engelledi ve Rasulünü geri döndürdü değil mi? Hicretin 6. senesinde Peygamberimiz umre yapmak için Mekke'ye gitti. Mekkeliler Peygamberimizin oraya girmesini istemedi. Allah Azze ve Celle de Peygamberimizin devesini yürütmedi zaten. Ve Peygamber daha sonra Mekkelilerle bir anlaşma yaptı. Zahiren bu anlaşma Müslümanların aleyhine gibi görünüyordu. Lakin daha sonra ortaya çıktı ki bu Allah'ın müminlere nasip etmiş olduğu bir fetihti. Allah Müslümanlara bu anlaşmayla büyük bir zafer. Gelecekte vaki olacak büyük bir zafer nasip etti. Şimdi e, bunun akabine Fetih Suresi 25. ayet indi. Geçen defa da söyledik. Mü'min erkeklerden ve kadınlardan bilmedikleriniz ve öldürecek öldürecekleriniz ve bu sebeple de size bir ayıplamanın, bir kanamanın dokunacakları olmamış olsaydı şayet diye Allah savaşı önlemezdi. Yani ve eğer o kafirler mü'minlerden ayrılmış olsalardı Allah o kafirlere elin verici bir azap verecekti diye. Ayetin zahirini ele alıp bazıları demek ki mü'minler ile kafirlerin birbirleriyle karışık olduğu ortamlarda savaşın yapılmayacağını bunun sebebinin de mü'minlerin ölme tehlikesini bulunduğunu aynı sebepten dolayı Allah'ın Hudeybiye günü bir savaşı engellediğini öne sürüyorlar. Tabi bu şüpheyle beraber yani biraz şüphenin mahiyeti düşünülecek olursa bugün dünyanın hiçbir yerinde cihad edilmemesi gerekir. Yani hani belki Askeri anlamda ki bir karışımdan dolayı yani kendine, kendini İslam'a nispet edenlerin kafirlerin ordusunda bulunmasından dolayı savaşılmaması gerektiği. Bunu geçen defa anlattık. Zaten dedik böyle bir şüpheyi iddia eden insanın Müslüman olması düşünülemez. Yani İslam dinini ve tevhidi anlamış olması düşünülemez. Bu gene bir yere kadar. Yani sadece ordulara hasredilmiş bir şüphe. Ama bu şüpheyi biraz daha genişletirsek yani Müslümanların kafirlere karışık olduğu hiçbir beldede cihad olmaz. Neden? Çünkü Müslümanı öldürülme tehlikesi var. Müslümanı öldürülme tehlikesi bulunduğundan dolayı da cihad edilmemesi gerekir. Şeyh Hudeybiye gününde ve Fetih suresi 25. ayet var dediğimiz zaman o zaman ne oluyor? Dolayısıyla dünyanın bütün ülkelerinde Müslüman yaşıyor. Yani yeryüzünün her köşesinde Müslüman yaşıyor. O zaman her köşesinde şu anda savaş kılıçla da değil eskisi gibi. Yani şu anda bir bomba atılıyor mesela. O bombada kimin öleceğini bilmiyorsun yani bombayı gönderdiğin adresi, adreste yaşayan kişileri işte parçaların, şarapnel parçalarının nereye gideceğini sen ayarlayamadığın için <gülüyor> Müslüman ölme tehlikesi o güne nispeten bugün çok çok daha şey, çok çok daha büyük. Ondan dolayı nedir? Ondan dolayı bu şüpheyle beraber cihadın hem savunma cihadının hem saldırı cihadının ortadan kalkması gerekir. Şimdi bu şüpheye cevap verecek şeyh, evet. Şüphe... Tabi şöyle söyleyeyim, yani onu da konuya girmeden önce şimdi bu tip şüpheleri dinlediğimiz zaman hani ya bu, bunları ortaya atanlar mı var hani biz duymadığımızdan dolayı genelde veya bizim çevremizde böyle bir şey olmadığından dolayı bunları ortaya atanlar mı var gibi bir zehaba kapılabiliriz. Lakin bunların Türkiye ortamında konuşulmamasının sebebi çünkü Türkiye'de kimsenin cihat gibi bir derdi yok ki öbürlerinin de cihat gibi bir derdi olanlara işte bu tip şüpheleri ortaya getirsin. Ama Arap toplumunda yani bir kısım cihat ettiği, bir kısım işte sistemle veya dışarıda işte Afganistan'da, Irak'ta vesaire cihat edildiği için sürekli cihadın önünde engel olsun, halk cihada destek vermesin, gençler cihada katılmasın diye bir takım şüpheler ortaya atılıyor. İşte imamın izni olmadan cihat olmaz mesela gibi. İşte nedir ismi? Bayrak net olmadan, kimin bayrağının altında savaşıldığı belli olmadan cihat olmaz işte Müslümanlarla müminlerin işi olduğu yerde işte efendim neymiş cihat olmaz. Yani namaz kılmaz. işte la ilahe illallah İslam alametidir. Bu toplumda bunu söylüyor. Onun için bu toplumda cihat olmaz. Mesela bu tip şipheler otu, açık oturumlarda konuşulan şeyler. Yani insanlar açık oturumlarda oturuyorlar. Karşılıklı bu tip ise insan haklarıyla cihat ahkamı birbirine uyuyor mu, uymuyor mu? Mesela İslam'da asıl olan cihat ahkamı mıdır, insan hakları mıdır? Mesela yani açık oturumlarda tartışılan meseleler. Niye? Çünkü bir tayfe'nin cihat gibi bir derdi var ve bu açıktan dillendirilip icra ediliyor. Bir de bunu engellemeye çalışıyor. Ama dediğim gibi burada, yani bu da çok büyük bir eksikliğin olduğunu e, gösterir. Hani bu konuda veya bu konumda kimsenin hani bu tip bir sıkıntısının olmaması, bu demektir ki e, bu konuda burada bir eksiklik var. Yani kimsenin derdi yok ki, başkaları da bu şüpheleri ortaya atmıyorlar. Evet. Bu şüpheye iki yönden cevap verilebilir. Birinci yön, <gülüyor> Hudeybiye günü savaşın olmaması ilahi bir kader sebebiyledir. Kader ise delil olarak kullanılamaz. Şöyle ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Umre için Mekke'ye doğru yola çıktı. Mekkeliler onu oraya sokmamaya karar verdiler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabe ile istişare ettikten sonra Mekkelilerin kendisine engel olması durumunda onlarla savaşmaya karar verdi. Buhari bunu şöyle rivayet eder. Ebu Bekir radıyallahu anh şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü! Kabe'yi ziyaret amacıyla çıktın. Kimseyle savaşmak veya kimseyi öldürmek gibi bir niyetin yok. Kabe'ye yürü, engel olan olursa onunla savaşırız. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın bereketiyle yürüyün dedi. Evet, devam et. Kaderin delil olarak gösterilemeyeceği konusunda i̇bn Teymiye rahimullah şöyle der. Kader, insanoğlu için hüccet ve özür değildir. Kader'e sadece iman edilir ve delil olarak gösterilmez. Kaderi delil olarak gösteren çelişki içinde olup aklı ve dini bozuk kişidir. Kader değil ve özür olsaydı hiçbir kimsenin kınanmaması, cezalandırılmaması ve kendisine kısas uygulanmaması gerekirdi. Kaderi hüccet gösteren kişinin malında, canında ve namusunda bir haksızlığa uğradığı zaman haksızlık yapan ve zulmeden kişiye kızmaması, onu cezalandırmaması ve kötülememesi gerekir. Bu ise doğal olarak doğal olarak imkansızdır. Hiçbir kimse bunu yapamaz hem huy olarak hem e, hem huy olarak imkansız ve hem de din olarak bu haramdır. Tamam et. Allahu Teala Hicret'in 6. senesinde Hudeybiye Günü Mekke'ye saldırmayı şer'i olarak değil, kaderi olarak engellemiştir. Bundan 2 yıl sonra ise yani Hicret'in 8. yılında Mekke'nin fethedilmesine şer'i olarak izin vermiştir. Şehir aynı şehirdir. İbn Abbas radıyallahu anhuma ve diğerleri gibi orada mustazaf konumda olanlar hala Mekke'deydiler Bukhari Ebu Hurey'den şöyle dediğinin şöyle dediğini rivayet eder. Allahu Teala Mekke'nin fethini Resulü ne edince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalktı ve insanların şu konuşmayı yaptı. Allahu Teala fili Mekke'ye sokmadı ama Rasulünü ve müminleri soktu. Benden önce kimsenin buraya girmesi helal olmamıştır. Bana da günün ancak bir vaktinde helal olmuştur. Benden sonra da kimseye helal olmayacaktır. Bundan da anlıyoruz ki Hudeybiye günündeki yasaklama özeldir. Çünkü iki yıl sonra düzenlenen sefer yine aynı yere ve yine bazı mursazafların olduğu bir dönemde gerçekleştirilmiştir. Evet. Şimdi normalde bu Hudeybiye günüyle alakalı gerçekten üzerinde dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Neden? Çünkü <gülüyor> Hudeybiye senesi, Hudeybiye anlaşması sadece bu meselenin değil, neredeyse bütün şirk, küfür, Bidaat de taifelerinin ortak delili nedir deseniz hiç şüphesiz Hudeybiye'dir. Tekrar söylüyorum. Bütün küfür, şirk ve bidat taifelerinin ortak şeyi nedir? Hudeybiye'dir. Ortak delili yani sap, saptırdıkları deli Hudeybiye'dir. Veya İbn Mesud diyor ya, "Hattalen Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz bize bir hat çizdi. Sonra onun etrafına hatlar çizdi. Öyle mi? Dedi ki, daha sonra dedi ki peygamber aleyhissalatu vesselam e, bu benim yolumdur. Yani şu düz, dümdüz müstakim olan yol benim yolumdur. Bunun etrafında giden yollar da şeytanların yollarıdır. Onlara tabi olmayın. Ayet-i kerimesini <gülüyor> okudu. O sırat-i müstakim dediğimiz Resulullah'ın yolunun dışında kalan bütün yollar ve o yolların başında duran şeytanlarla konuşmaya başladığınızda temel olarak ortaya atacakları şey ortaya atacakları kendilerince delil veya delil olmayacak şüphe Hudeybiye meselesidir. Bizim Hudeybiye ile alakalı bilmemiz gereken şu yani hem kendi konumuzla hem de genel konumla alakalı bilmemiz gereken şudur. Hudeybiye günü özel bir gündür. Hudeybiye'nin günü ve Hudeybiye anlaşmasında yapılanlar ve Hudeybiye savaşının Enger ve olacak olan savaşın engellenmesi şer'an değil kaderledir. Kaderle olması hasebiyle de hüccet değildir. Neden? Peygamber aleyhissalatu vesselam oraya doğru yola çıkmıştır. Allah azze ve celle peygamberimize bir rüya göstermiştir. Mescidi harama gireceklerine dair bir rüya göstermiştir. Peygamberin rüyası haktır. Ve peygamberler Allah azze ve celle ile aralarındaki irtibat şekillerinden bir tanesi de sadık olan rüyadır. Öyle mi? Peygamberimiz yola çıktıktan sonra Peygamberimiz Mekke'ye girememiştir, belli sebeplerden dolayı Mekke'ye giriş gerçekleşememiştir ve Peygamberimiz sahabesinin gözünde vermiş olduğu bir söz sanki yerine gelmemiş gibi olmuş. Hatta Hz. Ömer bunu kabullenememiştir. Yani nasıl olur Peygamberimiz bize böyle bir haber verdi ama bu gerçekleşmedi e diye hani burada bir terslik var yani Peygamber bir şeyi haber verdiyse mutlaka olması lazım demiştir. Allah Peygamberini böyle bir duruma düşürmez, öyle mi? Mutlaka burada ne vardır? Burada özel bir durum vardır. Yani artık idraklerin bittiği öyle mi? Allah azze ve celle'nin takdir ettiği hikmete mebni olaraktan bir durum vardır. Hakeza yolda peygamber aleyhissalatu vesselam'ın devesi durmuştur. Yani peygamber aleyhissalatu vesselam'ın devesi hareket etmemiştir. Yani ve peygamber aleyhissalatu vesselam'a insanlar, "Aa işte kasva durdu. Kasva yürümüyor." dedikleri zaman peygamberimiz, "Hayır, kasva durmadı." Filî Kâbe'den men eden Allah kasvayı da oradan ne yaptı? Kasvayı da durdurdu demiştir. Yani normalde Peygamberimizin şeyi devesi Kâbe'ye doğru giderken durmuştur. Hareket etmemiştir. İnsanlar kasva durdu, yani deve huysuzluk yaptı demişlerdir. Peygamberimiz hayır, kasva ne yapmadı? Kasva durmadı, huysuzluk da yapmadı. Ve huysuzluk onun ahlakı da değildir zaten demiştir. O fili, yani Ebrehe ve Ebrehe'nin fillerini Kâbe'den men eden Allah azze ve celle bu kasvayı da ne yapmıştır Kâbe'den bir anlıyoruz ki gene olay tamamen yani zahiri sebeplerin dışında Allah azze ve celle'nin idaresinde yani çok farklı bir durum var, özel bir durum var. Allah azze ve celle oraya gitmesini ne yapmıştır? Engellemiştir. Yine üçüncü bir şey, üçüncü bir mesele Allah azze ve celle savaşı o sene engellemiştir ve hikmet olarak da veyahut da illet olarak da mümin erkek ve kadınlar demiştir. Lakin iki sene sonra, aynı mekan, aynı zaman ve aynı mustazaflar yine Mekke'de bulunuyorlar. Hiçbir şey değişmemiş. Allah Azze ve Celle günün bir saatinde Peygamber Mekke'ye girme izni vermiştir. Şayet eğer bu illet, yani savaşın engellenmesindeki illet, mümin erkek ve kadınların orada bulunması olsaydı sadece ve bunun üzerine hüküm bina edilecek bir illet olmuş olsaydı bu kıyamete kadar, Allah Azze ve Celle iki sene sonra aynı sebep, aynı illet ortada olmasına rağmen ne yapmazdı? Savaşa müsaade etmezdi veya peygamberini ve sahabesini Mekke'ye sokmazdı. Bakın bu noktaya iyi dikkat edelim. Yani burada bir illet zikrediliyor bugün. Savaş yapılamaz. Neden? Çünkü mümin erkekler ve mümin kadınlar kafirlerin içinde, beldelerinde yaşıyorlar diye. Biz de diyoruz ki bu illet yani Hudeybiye gününde savaşın engellenmesindeki tek illet bu olmuş olsa veya üzerine hüküm bina edilecek bir illet olsa iki sene sonra aynı mekan yine mümin erkekler ve kadınlar var. Yine mustazaf konumundalar. Allah azze ve celle ne yapmazdı? Allah azze ve celle Mekke'ye gitmelerine müsaade etmezdi. Yine başka bir sebep Hudeybiye gününde Hudeybiye olayı olduğu zaman Peygamber Aleyhissalatu vesselam mesela orada bir ama imza atıyor. Diyor ki: Bizden biri size geldiği zaman onu bize geri iade etmeyin. Lakin sizden biri, yani Müslümanlardan biri, gelip Medine'ye sığındığı zaman biz onu size iade edeceğiz diyor. Normalde zahiren böyle bir madde söz konusu olabilir mi? yani Kaçmış hicret etmiş bir Müslümanın götürülüp şeye teslim edilmesi, kafirlere tekrardan teslim edilmesi gibi bir şey söz konusu olabilir mi? Olamaz. Sahabe de bunun olamayacağını, normal usule göre olamayacağını bildikleri için Resulullah Vesselam diyorlar, nasıl yani? Bizden biri onlara gidecek, bize geri vermeyecekler. Onlardan bir Müslüman kaçacak ki hepsinin gözünün önünde Ebu Ducan'a geliyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Şey Ebu Cender geliyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Ebu Cender'i geri veriyor. Öyle mi? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Ebu Cender'i geri veriyor. E sahabenin gözünün önünde gerçekleşiyor. Ebu Basir geliyor. Peygamberimiz Ebu Basir'i geri ne yapıyor? Teslim ediyor mesela. E şimdi e nasıl olacak diyor sahabe? Peygamberimiz diyor ki Bizden onlara gidenle zaten bizim işimiz yoktur. Fe adahu Allah onu iyice uzaklaştırsın. Yani Müslümanlardan bir adam kalkıp da gidip kafirlerin içine katılırsa Allah onu iyice uzaklaştırsın. Bizim onunla bir işimiz yoktur ondan sonra. Onlardan bize gelenlere gelince fe yecale Allahu lehum haracan Allah mutlaka onlara bir çıkış kapısı açacaktır. Bak burada özel bir durum var. Bu gösteriyor ki Allah azze ve celle resulüne Ayrı olaraktan bir vaatte bulunmuş. Yani siz bunu yapın, bu bu şekilde olsun. Hani merak etmeyin. Allah Azze ve Celle onlardan bu tarafa gelenlere bir çıkış kapısı mutlaka açacaktır ve Allah açıyor da zaten. Öyle mi? Ebu Basirler, <gülüyor> Ebu Cendeller Mekkeden kaçıyorlar. Medine'den teslim edilirken yolda kafirleri öldürüyorlar. Kaçıyorlar bir dağa sığınıyorlar. Öyle mi? Bütün Mekke'deki Müslümanlar kaçıp onun yanına sığınıyorlar. Mekke ordula şeylerine kervanlarına saldırı düzenliyorlar ve yaptıkları bu saldırılardan dolayı da Mekkeliler artık bakıyorlar olacak gibidir. Kendileri tamam. Hani bu işi yapmasınlar. Biz artık onlara karışmayacağız. Yani gelsinler Muhammed. Yani anlaşmanın maddesini kendi elleriyle zelil bir duruma düşüp iptal ediyorlar ve muhacirler ne yapıyorlar bu şekilde? O mustazaf konumunda olan muhacirler bu şekilde kurtuluyorlar. Ha. O zaman ne diyeceğiz? O zaman deriz ki burada gözle görülmeyen kaderi bir nokta var. Yani Peygamber Aleyhissalatu vesselam Gaybla ilgili, gelecekle ilgili Allah azze ve celle'nin kendine bildirmesiyle insanlara haber veriyor. Diyor ki, Allah onlara ne yapacaktır? Allah onlara bir çıkış kapısı açacaktır. Öyle mi? Mesela bugün kimse bunu yapabilir mi? Yani bir Müslümanı tutayım, dur kafire teslim edeyim. E, niye? İşte peygamberimiz yapmış. Hayır. Sen de peygamber gibi muhakkak ki Allah onlara bir çıkış kapısı açacaktır diyebiliyorsan, bu kadar sözüne güvenip vahiy alıyormuş gibi davranabiliyorsan götür teslim et. Ama kimsenin peygamberden sonra böyle bir özelliği olmayacağına göre kimsenin böyle bir lüksü de nedir? Kimsenin böyle bir lüksü de söz konusu değildir. Böyle bir lüksü yoktur. Anlaşıldı değil mi? Yani ve olayın akabinde yani bunun gerçekten büyük bir fetih olduğu. Allah azze ve celle'nin Hudeybiye ile beraber işte müşrikler durdu, savaş durdu. Müslümanlar iyice kuvvetlendi. Daha sonra müşrikler ihanet ettiler. Müslümanlardan korktular. Allah kalplerine korku saldı. Bunun tamamen bir fetih olduğu. Allah azze ve celle'nin burada apayrı bir şey düşündüğü ve gelişen olayların tamamen sonraya delil teşkil edecek şer'i şer bir boyutunun olmadığını, bilakis kaderi bir boyutunun olduğunu. Yani daha ziyade Allah azze ve celle'nin bir takdiri olduğunu. E kimsenin böyle bir durumda bir iki sene sonrasıyla ilgili net bilgi veremeyeceğinden dolayı. Yani kimsenin ne Allah ne de Allah'tan haber alan resulünün konumunda olmadığından ve peygamberden sonra böyle bir şeyin de olamayacağından dolayı Kimse bunu kendine ne yapamaz? Hüccet alamaz. Çünkü neden? Kader ve kaderi meseleler kendisine iman edilir. Lakin kendisiyle ne yapılamaz? Kendisiyle delil ve hüccet alınamaz. Şayet kaderle delil alınacak olursa eğer o zaman kaderi delil alan insanların kendilerine yapılan bütün haksızlıklarda bunu da kadere mal edip haksızlığı ve zulmü yapanlara ne yapmaları lazım? Sukut etmeleri gerekir. Yani malı çalındığında, ırzına taarruz olduğu zaman Hakkına geçildiği zaman, gasp edildiği zaman ne yapalım işte kader Allah böyle takdir etti, böyle oldu deyip de karşı taraftaki ne bir kin ne de bir yaptırım uygulamaması lazım. Ki Şeyhüleyhisselam İslam Mütemiyye'nin dediği gibi de bu zaten ne aklen ne de huy ve ahlak olaraktan mümkün olmayan bir şeydir. O zaman bu e, Hudeybiye meselesi ne cihat yoktur diyenlere ne de Peygamber aleyhissalatu vesselamın işte Müslümanın kafire teslim etmesini delil alıp maslahat için küfür işlenebilir diyen zındıklara, hiçbir tayfeye ne olmaz? Hiçbir tayfeye delil olmaz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Tamam. Devam edelim. Hüdebiye günündeki yasağın özel olduğunu gösteren delillerden biri de, bazı yerlerde Müslümanların kafirler ve asiler ile karışık halde bulunmalarına rağmen, azap veya öldürmelerinin hepsi için gerçekleşmiş olmasıdır. Bu olaylarda ise Hudeybiye gününde olduğu gibi kaderi bir yasaklama da olmamıştır. Bu da söz konusu ayetin Hudeybiye olayı ile ilgili olduğunu gösterir. Bunun aynısının kaderi olarak başka bir meselede de gerçekleşmesi mükündür. Ancak bu şer'i olarak delil hükmünde olamaz. Müminler ile kafirlerin karışık olduğu ve öldürmelerinin yahut cezaya uğramaların kaderi olarak engellenmediği yerlerden bazıları şunlardır. Bu Davut ve Tirmizi'yi, Celil bin Abdullah'tan şöyle dediğini rivayet ederler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem has, am, has am üzerine bir seriye gönderdi. Onlardan bazıları secdeye kapanarak korunmak istediler. Ama derhal öldürüldüler. Bu durum Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ulaştı. Bunlar için yarım kan diyeti verilmesini emretti ve müşrikler arasında ikamet eden her Müslümandan beriyim. Onların ateşleri birbirine görünmemelidir buyurdu. Evet. Bunlardan biri de İbn-i Teymiye'nin yukarıda aktarılan sözünde geçen hadistir. Ki o ordu içerisinde ikrah altında çıkanlar ve onlardan olmayanlar bulunduğu halde allah Teala onların tamamını helak etmiştir. Bukhari i̇bn Ömer'den radıyallahu anhuma Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini rivayet eder. Allah bir millete azap indirdiği zaman azap oradaki bütün kişilere isabet eder ve her biri amellerine göre devletirirler. Buhari müminlerin annelerinden Zeynep binti Cahştan, radıyallahu anh'a şöyle rivayet eder. Kendisi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme aramızda salih kişiler varken helak olur muyuz dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet kötülerin sayısı daha fazla olursa diye cevap verdi. i̇bn Hibban İbban Aişe'den radıyallahu anh'a marfu olarak şöyle rivayet eder. Allah aralarına salih kişiler olduğu halde bir halka cezasını indirirse bu salihler de ölürler. Daha sonra niyetleri ve amellerine göre diriltilirler. Bütün muhaddisler i̇mam sözünde geçen hadisin manası ile aynıdır. Evet. Şimdi ikinci bir mesele demiş Şeyh. Şayet bu Hudeybiye gününde ki engelleme şer'i bir engelleme olmuş olsaydı ve hükmü genel olmuş olsaydı Allah azze ve celle veya Resulü bundan sonraki bütün seriyelerde veya savaşlarda Müslümanların orada bulunmasını göz önüne bulunup bulundurup eğer şahit Müslüman varsa orada savaşmamaları gerekirdi. Lakin biz Siyre'ye baktığımız zaman bunun tam aksini görüyoruz. Yani bazı mıntıkalarda Müslümanlar bulunmasına rağmen orada Müslümanlar la kafirler iç olmasına rağmen savaş engellenmemiş, bilakis savaşla yapılmıştır. Savaş devam etmiştir. Bunların en başına Mekke'nin fethi gelir zaten. Yani birinci olarak söylediğimiz Hudeybiye günü savaşın engellenmesi Lakin iki sene sonra yine Müslümanlar var, yine Mustazaflar var. Ama Resulullah'a izin veriliyor ve Peygamberimiz Mekke'ye ne yapıyor? Mekke'ye giriyor. Bu da gösterir ki en büyük delil olarak zaten o birinci engelleme şer'i değil de kaderidir veya özel bir durumdur. Onun üzerine hüküm bina edilmez. Yine burada örnek vermiş olduğu bir örnek Peygamber aleyhissalatu vesselam hasam denilen yere şey gönderiyor. Müslümanlardan bir seriye gönderiyor. Orada müşriklerin içinde kimler var? Orada müşriklerin içinde Müslümanlar da var. Ve Müslümanların bulunması orada bir grup secdeye kapanıyor. Sahabe onları öldürüyor. Daha sonra peygamberimize bu zikredildiği zaman peygamberimiz ene un min kulli muslimin me beyne زهواني المشركين. Ben müşriklerin arasında ikamet eden her Müslümandan beriyim diyor. Öyle mi? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam orada, yani niye savaştınız? Bak Müslümanlar varmış orada vesaire böyle bir şey demiyor. Hageza Peygamberimizin vefatından sonra burada zikredilmeyen sahabe riddet olayları gerçekleştiği zaman herkes mürted olmuyor. Yani mesela diyelim ki bir yerde bin on bin tane adam yaşıyorsa bunların içinde işte yüz tane yüz elli tanesi Müslüman. Hatta Khalid ibn Velid'le bunların arasında bazı diyaloglar var. Niye kaçmadınız? Niye gelmediniz? Eğer madem öyleydi niye savaşmadınız mürtetlerle diye. Yani Müslüman olduğu halde e, orada bulunanlar var. Hatta mesela bunlar müminken Müslümanlar bunlara kız vermişler. Yani hani Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın kabilelerle ilişkisini düzenlerken ilişki şekillerinden biri onlardan kız alma veya onlara kız vermeydi. Ta ki akrabalık bağları olursun bu akrabalık bağlarıyla aradaki işte tanışıklık daha da ilerlesin ve bunlar daha rahat yönetilebilsinler diye Peygamberimizin siyasi metotlarından bir tanesiydi bu yönetimle alakalı. E şimdi sahabe kız kardeşini vermiş. Sahabe işte ee, sahabe ölmüş eşi kalmış onlara verilmiş. Ki zaten sahabe gidiyor mesela hatta iki tane kadın var. Bir tanesine soruyorlar, "Hayır" diyor. "Ben kocamın dini üzereyim." Onu öldürüyorlar. Öbürü diyor, "Ben kaçamadım yani yapabilecek bir şeyim yoktu. Ben biliyorum bunun kafir olduğunu ama ya mustazaf konumunda onu alıp tekrardan şeye getiriyorlar. Medine'ye getiriyorlar. Yani bu tip durumlarda sahabe ha ne yapacağız? Şimdi orada Müslümanlar da var. Şimdi biz gider oraya saldırırsak Müslümanlarla arada ölebilir düşüncesiyle cihadı ne yapmadılar? Cihadı durdurmadılar. bilakis mürtetlerin üzerine yürüdüler ve mürtetlerle savaştılar. Hana yaptılar tanıdıkları, bildikleri Müslümanları karışmadılar ama arada ölen olmuşsa da zaten ne yapmıştır? Arada ölen olmuşsa da ölmüştür. Onlar da niyetleri üzerine diriltilirler. Ki ne yaptık mesela? Dedi ki işte bir ordu Kabe'ye doğru geldiği zaman içinde sadece Kabe'ye savaşanlar savaşmak niyetiyle gelenler olmadığı halde Allah o orduyu ne yapar? O orduyu helak eder ve birbirinden ayırmaz. Öyle mi? Veyahut da bir kavim helak olacağı zaman içlerinde salihlerin bulunması o kavmin helak olmasına ne değildir? Engel değildir. Neden? Çünkü azap geldi mi, kavmin hepsine gelir. Salihler de azap olunurlar. Daha sonra ne yaparlar? Kendi niyetleri üzerine diriltirler. Bu söylediklerimiz, yani khas'am olayı, sahabenin işte mürtedlerle savaşması ve en başında da Hudeybiye'nin akabinde iki sene sonra aynı mıntıkaya tekrardan savaş açılması gösterir ki Hudeybiye günündeki emir veya savaşın engellenmesi şer'e bir hüküm olup, üzerine tekrardan hüküm bina edilip başka zamanlar için delil olamaz. Bilakis bu özel bir durumdur. Çünkü aynı vaka tekerrür ettiği halde Allah, Rasulü ve sahabe savaşmıştır. Savaştan imtina etmemişlerdir. Anlaşıldı mı? Evet. Devam edelim, oku. Devam et. Hudeybiye olayındaki yasaklamanın özel olduğunu söylememiz Kafirlerin arasında ikamet eden müminlerin dokunulmazlıklarının olmadığı veya kanlarını dökmenin helal olduğu anlamına gelmez. Aksine mümin nerede olursa olsun imarından dolayı dokunulmazdır. Söylemek istediğimiz kafirler arasında Müslümanların olduğu ve savaşta kesin olarak öldürülecekleri bilinse dahi bunun kafirlerle yapılacak savaşa engel olmadığıdır. Şüphesiz savaşta Müslümanların öldürülmesi ancak şer'i maslahatın bunu gerektirmesi halinde söz konusu olabilir. Fakihlerin çoğunun kabul ettiği görüş budur. ...kafilerle iç içe şey yaşamaktan sakınmaları için bu meselenin Müslümanlara bildirilmesi ve öğretilmesi gerekir. Evet. Eğer onlar birbirinden ayrılmış olsalardı, elbette onlardan inkar edenleri elemli bir azaba çarptırırdık. Ayetinin açıklaması ile ilgili olarak Kurtubi Rahimullah, İmam Malik'in bu ayeti delil göstererek... ...aralarında Müslümanların olduğu, bilindiği takdirde kafirlere atış yapmanın caiz olmadığını söylediğini... ...ancak Ebu Hanife'nin bunu caiz gördüğünü belirterek şöyle der... Kalkan yapılan kişileri öldürmek cahit olabilir. Allah'ın izniyle bunda iktiraf olmaz. Bu ise maslahatın zorunlu, kesin ve genel olması durumunda olur. Maslahatın zorunlu olması demek, kalkan yapılan kişileri vurmadan kafirleri öldürmenin mümkün olmaması demektir. Maslahatın genel olması demek ise, maslahatın bütün ümmet için kesin olması demektir ki, kalkan yapılanların öldürülmesinin bütün Müslümanların yararına olmasıdır. Böyle yapılmadığı takdirde kafirler kalkan yaptıkları kişileri öldürürler ve bütün ümmeti zapt ederler. Maslahatın kesen olması ise bu maslahatın elde edilmesinin sadece kalkan yapılan kişilerin öldürülmesiyle gerçekleşecek olması demektir. Alimlerimiz bu maslahatın bu şartlar ile hesap edilmesinde iktiraf edilmemesi gerektiğini bildirmişlerdir. Çünkü ilke olarak kalkan yapılanlar her halükarda ölü hükmündedir. Ölü hükmündedir. Bu ya düşman eliyle olur ki bununla beraber kafirlerin bütün ümmeti istila etmesi demek olan büyük zarar meydana gelebilir. ...ya da Müslümanların eliyle öldürülür ki... ...o zaman da düşman yenilir ve bütün Müslümanlar kurtulur. Aklı olan bir kişi bu durumda kalkan yapılan kişilerin... ...hiçbir şekilde öldürülmesi caiz değildir diyemez. Çünkü böyle bir durumda hem kalkan olanlar, ...hem Müslümanlar ve hem de İslam tehlike altındadır. Ancak bu masraat tamamen zarardan da arındırılmış halde değildir. Burada masraat ile birlikte bulunan zarar... ...kalkan konumunda olan Müslümanların öldürülmesidir. Bu nedenle bu meseleyi iyice düşünüp taşınmayan kişi... Bundan nefret eder. Halbuki bu zarar elde edilecek yarara nispet ile yok gibidir. Allah-u Teala en doğrusunu bilir. Ne dedik yani burada Şeyh diyor ki hani bizim Hudeybiye günündeki yasaklamanın özel olduğunu söylüyor oluşumuz hani her kafirlerin içinde yaşayan Müslümanın hürmeti yoktur manasına değildir. Kafirlerin içinde de olsa Müslümanların içinde de olsa Müslüman nedir? Müslüman Kanı canı malı masumdur koruma altındadır. Neden? Çünkü malı canı koruma altına alan şey kişinin Müslümanların veya kafirlerin içinde işte yaşıyor olması değil, iman ve küfürdür. Yani eğer ya iman ve küfür veya o da eman hukukudur. Yani bir insan Müslüman olduktan sonra malını canını koruma altına alır veya kafirdir. Eman şekillerinden herhangi bir tanesiyle eman altına girer, o şekilde canını malını ne yapar koruma altına alır. Ya Müslüman asli korumanın içindedir zaten. Yani la ilahe illallahla, kelime-i tevhidle kendini koruma altına almıştır zaten. Ondan dolayı nedir? Ondan dolayı bu demek Müslümanı her yerde öldürülmesi gerektiğini veya kafirlerin içindeyse korunması yoktur anlamına gelmez. Yine döndük kalkan meselesine e geldik. Kalkan meselesini bir önceki dersimizde anlatmıştık değil mi? Yani kafirler mesela Müslümanları önlerine alıp başka bir Müslüman beldeye saldırdıkları zaman Müslümanların geride olan kafirlere ulaşabilmesi için tek yol tek yol. öndeki Müslümanların öldürülmesi ise o zaman Müslümanlar o öndeki Müslümanları öldürmeyi kast etmeden o kafirlere savaş açabilirler. Ama ne şartla? İmam Kurtubi'nin dediği gibi maslahatın zaruri ve genel olması kaydıyla. Yani başka hiçbir yol kalmayacak, zaruret olacak ve bu işin maslahatı ümmetin yararını olacak. Yani o Müslümanların öldürülmemesi, kafirlerin İslam topraklarını istila edip birçok Müslümanı öldürmesine sebep olacak. Ki burada güzel bir şey söylüyor. Kalkan hükmündeki adam her halükarda ölüdür zaten. Yani Müslümanın eliyle ölmese kafir zaten öldürecek. Yani onu esir edip önüne kalkan yapacak kadar ona hükmetmişse zaten onu ne yapmayacak? Zaten onu bırakmayacaktır. O zaten bir şekilde ölü hükmündedir. Ekstra kafirlerin eliyle yani Müslümanların eliyle ölürse belki kafirler ümmeti istila edemeyecekler. Kâfirlerin elinde öle, ölecek olsa, Müslümanlar atış yapamasa, savaşamasa kâfirler hem onları öldürecekler, hem diğer Müslümanları öldürecekler hem de toprakları istila edecekler. Yani ذُلُمَاتٌ بَعْدُهَ فَوْقَ Karanlıklar içerisinde karanlıklara düşecek Müslümanlar. Ondan dolayı nedir? Ondan dolayı bu iş caizdir. Evet. Bu bütün şüpheleri ortadan kaldıran bir açıklamadır. Beş zaruret olarak <gülüyor> din Can, namus, akıl ve malın korunmasının farz olduğu konusunda ümmet arasında ihtilaf yoktur. Bunlardan dinin korunmasının canın korunmasından öncelikli olduğu konusunda da ihtilaf yoktur. Bu sebep ile can ve malların telef olmasına rağmen dini korumak amacıyla cihat emredilmiştir. allah Teala şöyle buyurur. Allah müminlerden canlarını ve mallarını kendilerine verilecek cennet karşısına satın almıştır. Çünkü onlar Allah savaşırlar, öldürürler, ölürler. Bu Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da Allah üzerine hak bir vaattir. Allah'tan daha çok sözünü yerine getiren kim vardır? O halde onunla yapmış olduğunuz bu alışverişinizden dolayı sevinin. İşte bu gerçekten büyük kazançtır. Hoşunuza gitmediği halde savaş size farz kılındı. Siz için, sizin için daha hayırlı olduğu halde bir şeyi sevmemeniz mümkündür. Sizin için daha kötü olduğu halde bir şeyi sevmeniz de mümkündür. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Mürted yöneticilerin Müslümanların başına musallat olması ve bunun yol açtığı büyük fitne açıktır. Bu zarar düşman saflarında zorla bulundurulan veya kasıt olmadan onlara karışmış bulunan kimi Müslümanların savaşta öldürülmesi zararı ve fitnesinden kat kat daha büyüktür. Çünkü bu mürtet yöneticiler sebebiyle tüm bir Müslüman ülke dinden dönme yolunda ilerlemektedir. Acaba bundan daha büyük fitne mi olur? Bu fitne Müslümanların başına gelen cihat, ölüm, hapis, işkence veya sürgünden çok daha büyüktür. Allah-u Teala şöyle buyurur. Fitne adam öldürmekten daha kötüdür. allah Teala başka bir halde de şöyle buyurur. Fitne adam öldürmekten daha büyüktür. Büyük zarar olan irtidat, dinden dönme ve küfür fitnesi, cihadın sebep olduğu öldürme ve buna benzer şeyler olan küçük zarar ile önlenme, önlenmelidir. Bu da zararın önlenmesiyle ilgili fıkıh, fıkıh kuralları arasında kesin olan bir kaidedir. Bu kaidelerden bazıları şunlardır. Umumi zararı önlemek için özel zarara katlanılır. Büyük zarar küçük zararla önlenir. İki zarar söz konusu olduğunda küçük olan tercih edilir. İki kötüden hafif olanı tercih edilir. İbn-i Teymi rahmetullah şöyle der. Allahu Teala insanların ıslahı için kimi insanların öldürülmesine mübah kılmıştır. Nitekim fitne adam öldürmekten daha büyüktür buyurmaktadır. Yani adam öldürmek bir kötülük ve fesat niteliğinde olsa da yol açtığı kötülük ve fesat bakımından kafirlerin fitnesi bundan daha da büyüktür. Bugün birçok ülkede Müslümanlar yapılanlar bilinmektedir. Küfür <gülüyor> olan müminler ile canlıları ve malların küfür olan hükümler ile canları ve malların baba sayılmakta, ahraksızlıklar yayılmakta bile bile insanlar dine karşı cahil bırakılmakta, İslam ve Müslümanlar aşağılanmaktadır. Böylece kuşakların dinle ilişkisi en aza indirgenmektedir. Acaba bundan daha büyük fitne olabilir mi? Allah Teala şöyle buyurur. "Zayıf sayılanlar da büyüklük taslayanlara, hayır." Gece gündüz işiniz tuzak kurmaktı. Çünkü siz daima Allah'ı inkar etmemizi ve O'na ortak koşmamızı bize emrederdiniz derler. Artık azabı gördüklerinde için için yanarlar. Biz de o inkar edenlerin boyunlarına demir halkalar takarız. Onlar ancak yapmakta oldukları günahlar yüzünden cezalandırılırlar. Evet. Şimdi burada anlat şeyh'in anlattığı şudur. Yani bugün mesela mürtet yöneticiler, tabii onun mürtet dediği yöneticiler veyahut da müşrik olan yöneticiler İslam adına kendilerini İslam'a nispet ederekten Müslümanların başına musallat olmuşlar. Bazı Müslümanlar bilerek ki bunlar bildikten sonra zaten hani bilerek yaptıkları bu karışımda İslam dininden çıkıyorlar. Bazıları da kast olmadan yani o topraklarda yaşamaları hasebiyle veya o topraklarda doğmuş olmaları hasebiyle bu mürtedlerle beraber e, aynı toprakları paylaşıyorlar. Şayet eğer biz desek ki bu Müslümanların bu topraklarda bulunmuş olması yapılacak olan cihada engeldir. Cihadın yapılmaması gerekir. Bu neyi iptal eder? Ee, bu daha büyük bir mefselete sebep verir. O mefselette nedir? Yeryüzünde riddetin kökleşmesi, riddetin asıl zannedilmesi, küfrün asıl yerine geçip e, bu yapılanların İslam adına iyice meşrulaşması anlamına gelir ki bu zaten yapılabilecek olan en büyük şeydir. Çünkü şirkin ve küfrün fitnesi bütün fitnelerin üstündedir. Yani İslam'daki en büyük mesela günahlardan veya en büyük zararlardan biri adam öldürmektir. Fitne şirk ondan da daha büyüktür. Neden? Çünkü adam öldürmek kişinin dünyasına zarardır. Lakin şirk kişinin hem dünyasına hem ahiretine zarardır. Yani dünyada da zararı vardır, ahirette de zararı vardır. Adam öldürmenin zararı telafi edilebilir. Lakin şirkin zararı tövbe olmadığı zaman telafi de edilemez. Yani kıyamet gününde diyelim ki adam adam öldürdü. Dünyada tövbe etti veya kısas uygulandı, hall oldu. Tövbe etmeden öldü, kıyamet günü adam helal etti. Veya Allah Azze ve Celle razı olacağı bir amel yaptı. Allah adamı hoşnut etti, razı etti. Adam gene şey olabilir, affedilebilir. Lakin şirk böyle değildir. Yani bunu diğer tüm mefseletler için düşünün. Zina, hırsızlık, gasp. Hani beş büyük maslahatın karşısındaki beş büyük zararın hepsini düşünün. Şirk böyle değildir. Adamın mutlaka tövbe etmesi gerekir dünyada. Adam tövbe etmezse ahirette artık onun neyi yoktur? Onun affı söz konusu değildir. Yani kişilerin hem dünyasının, hem de ahiretinin heba olmasına sebebiyet vermesi açısından şirkin mefselesi en büyük mefseledir, en büyük zarardır. Ondan dolayı bazı yerlerdeki bazı Müslümanların bulunması şirke karşı mücadelenin önünde engel olarak telakki edilirse eğer aslında yani bir zararı önleyim birkaç Müslüman ölmesin düşüncesiyle böyle bir engellemeye gidilir. Lakin bunun karşısında çok çok daha büyük zararlara sebebiyet verilir. O da nedir? Şirkin bekası, şirkin mevcudiyeti veyahut da şirkin asıl zannedilmesidir. Ondan dolayı sonuç olaraktan Müslümanların bazı yerlerde kafirlere karışmış olması cihadın yapılmasına engel değildir. Buraya kadar soru sormak isteyen var mı? Yok. وَآخِرُ دَعْوَانَا اِلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ